Şimdi hocam benim sorum e, Kur'an içinde hocam ayetler var. Hani ben sizden bir ücret istemiyorum. Hani Peygamberlerin sözleri var ve kaç ayette geçiyor? İşte benim e, sorum hocam e, ben de ücret alıyorum malum. Kur'an kursu Kur'an kursu öğreticisi misiniz? Evet hocam. Sen hocanım e, Kur'an kursu öğreticiliğinden maaşını alıp devlet veriyor. O ve ma'siyuküm alahe min ajnini ejri illa ala ayet kirmesiyle senin aldığın maaşla hiç alakası yok. Sen görevin yeter ki iyi yap. Devlet Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Tamam mı Elif Hoca? E, tamam tamdır hocam. Hani bu ayetle e, O ayetle olarak... senin düşündüğün hiç alakası yok. Elif Hoca. Tamam hocam. Tamam. Sen yeter ki bu milletin çocuklarına, hanımlarına Allah'ın kitabını öğrettiğini, bilgileri öğret, Kur'an ahlakını öğret. Senin hocam, aldığın para o ayetle hiç alakası yok, devlet kendiliğinden veriyor, memur olarak sizi çalıştırıyor, veriyor, onun hiç alakası yok.